Elhamdülillahi lehedena lihaza ma kunna lenhtedi leula enedanallah ve ma tawfiq li atsam illa billah laqad jaat rusul rabbina alhaq sallu ala rasulina muhammed allahum salli sallu ala tabib qulubina muhammed allahum salli ala seyyid sallu ala şefii'i denubina muhammed allahum salli ala selam muhammed Va Ala Ali o Caafe Salamu Aleykum Allah Semeği Alim Min Al Shaitan Rajeem Rabb Aleykum Ne Muzad Shaitan O Aleykum Rabb Yapturun Bismillahi R-Rahman R-Rahim Al Mustaghfirin Bil Asphar Sadaq Allah Al A'zim Allah Mafanna Bil Quran Al Buralar, buralar ilim meclisleri. Buralar cennet bahçeleri. Ne kadar fazla vakit geçirsen hele ki şehit gibi bir zat. Evet, anlamasan da bazı şeyleri Arapça anlamıyorum diyorsun mesela. A Arapça anlamıyorsun. E, pop müziği dinliyorsun. Çavurcan diyor musun? Niye dinliyorsun İngilizce müziği? Hoşuma gidiyor. Neyinin? Nefsinin, şeytanının. Ve burada da gel Arapçayı dinle. Anlamasan da Arapçayı dinle. Ruhun hoşuna gider. Ruhun hoşuna gelir, bu kadar millet on bin, yirmi bin, elli bin, bin, İngilizce anlıyor? Hepsi kâvurca müzik. Mesela yani, bunu müzikle kıyas etmiyorum, yani adamlar anlamadığı şeyi bile dinliyorlar. E sen ayet-hadesi okunuyor, Arapçayı anlamazsan bile feyiz var, e, tercüme eden de var. Ya Yavca da Arapçayı bilir, güzel anlatıyor adam, da. Ne, ne yapacak yani? Siz ille istiyorsunuz gırgır gır şamata, gülmek, ağlamak benim gibi işler arıyorsunuz. Yani her zaman öyle olmak Biraz da ciddiyet olur, vakar olur, çekinet olur, feyiz yağar. Cık, var ki insanlar bizi de mahcup etmeyin. Ondan sonra. Şimdi geldi bak arkadaşlar zeytin bundan dedi bizim bir ol diyor İstihare yapan bir kardeşimiz nurlu bir zat. Yani bir tutam sakalı var feyizi var. Ben az çok hani treni kaçırsam da trene binenleri tanırım dedik ya e, garajda bulunduğum için. E, Nurlu bir zat yani, dolu zuhurat görmüş, şey görmüş, tarikat dersinde adamcağız, vakit yok en üstü. Dedi iki şey anlatayım dedi, bir tanesi yani uzun anlattı da, ders yaparken dedi böyle füze gibi bir şey geldi önüme, tabi derste geçkinlik hali geliyor ama uykudan daha kuvvetlidir orada görünen, ona zuhurat demek daha uygun düşer, uykudakine rüya denir. Füze gibi kalktık dedi oradan ateşledi yani fişekledi, geldik Bu de bakın buranın önüne indi diyor. Bütün bura, bu sohbet yerinin önü yeşil yem, yeşil buralar bahçe. Dediler ki burası cennet bahçesidir, yerin burası buradan ayrılma. E şimdi buna bu kadar ayet adış okuyorum. Acaba diyorsunuz, biri bir şey gördüğü zaman vay anasını diyorsunuz. E mübarek doğrusu bu zaten. Adam da hadiste yazanı görmüş yani. Buna şimdi rüya görmen lüzum yok yani. Ama görülmekte mübeşşirattır. Yani müjde var. Bir de diyor bir daha gördüğüm, yani uzun anlattı peki. Sen buradan konuşuyorsun, gökten gök ehli de dinliyor, yer ehli de dinliyor. E tesir Allah'tandır, hidayet Allah'tandır. Biz bir şey konuşuyoruz, tesiri çok oluyor. Ne hikmetse, burası küçücük yer yani çok büyük bir yer değil. Ama Allah tesiri verirse, kuvvet verirse buradan dünyanın her yerine gider. Gidiyor internetlerden, işte sohbetler çok maşallah e, duyuluyor. Ama gök ehlinin dinlemesini görmüş, ben onun şahidi olamam manen. Ve lakin melekler e, ilim meclislerini severler. E, Hadis-i Şerif Bukhari Müslim'de geçiyor ya, اِنَّ اللّٰهِ مَلَاكَةً سِبَى الْكِرَامُ Yazıcı meleklerden başka melekleri var Allah'ın. يَطُوْفُونَ فِي Yollarda gezerler, يَلْتَمِسُونَ اَهْلَ zikir, Zikir ehli ararlar. فَيْدَا أُجَدُوا قَوْمَ Allah. <ses>. Allah'ı zikreden bir cemaati buldukları zaman تَنَادَ وَنْهَلُمُوا اِلٰى hacetikum. Birbirlerine çağır, çağırırlar, çağrıda bulunurlar. ''Gelin gelin aradığımız cemaat buradadır.'' diye فَيَحُفُونِمْ بِاِجْنِحَدِيمِ اِلَى السَّوَا اِدْ dünya. Bu Bukhari'in Müslim hadisini okuyorum. Kanatlarıyla beraber o cemaati şimdi burası var, aşağısı var, ilim için gelmişler, Allah için gelmiş adamlar. Kaç saat evvel gelmiş, yani belki çayını doğru içmemiş, Oruçlu belge iftiharını doğru yapmamış, evine gitmemiş, gelmiş Allah için buraya. Bu boşuna bir iş değil, kanatlarıyla onları gererler, birinci kaç kadar. Bak birinci kaç kadar kanatlarını çevirirler. E şimdi, biz gözümüzle gördüğümüzden çok, Resulullah'ın haberine inanıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz gözümüzle görsek o kadar inanmayız. Çünkü, belki hayal görüyorum, rüya görüyorum, şeşimeş oldum, ters görüyorum. Belki bana öyle gösteriliyor, hissettiriliyor bir şeyler. Ama hadis şerif buyurduysa bu yüzde yüz. Bizim imanımızda şüphemiz yok elhamdülillah. Allah şüphe vermesin fazl kerim. Allah'ım Allah şekten şüpheden, vesveseden muhafaza iler. Tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir şey. Yani bir vesvese gelse, vesvese şeydir, imanın halisidir. Ama vesveseden ilerse ağzına, diline gelirse bu şekke girer. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا ve وَرَسُولِهِ فِمَ الْاَمْ يَرْتَعَبُوا Müminler sağlam Müslümanlar. Ancak o kullardır ki Allah ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiç şüphe etmediler. Biz onlardanız elhamdülillah. Yani bizim şüphemiz yok. Bu hadislerin hepsi haktır Ne buyurduysa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhbir-i sadıktır. E ama içimize vesveseler gelir. O vesvese halis imandandır. Çünkü hırsız boş eve girmez. O diline gelmedikçe, inna Allah, tecavüz e ümmetim ama vesveset bir <gülüyor> cudur a, malim tekeleme, tamel bıha ümmetim kalplerine gelen vesveselerden sorumlu değildir. Allah Teala onlara ceza vermekten geçmiştir. Onlara ceza vermez. Ama diliyle konuşmadıkça ya da icraat safasına sokmadıkça bir meseleyi vesvese olur. Sahabe-i ama oluyordu çok. Dediler ya Resulallah öyle vesveseler geliyor, gökten düşecek paramparça olsak tercih ederiz. Konuşamıyorlar, söyleyemiyor ne geldiğini bile. Burada tilke mahdul iman, onlar halis imandır. Çünkü ne kadar kuvvetli kuvvetliyse şeytanın tasallutu vesvesesi o kadar çok olabilir. Bu bir imtihandır. Vesveseyi demiyorum ama birisi mesela ne diyor? Diyor ki işte inşallah diyor Allah vardır diyor. Ya inşallah diyorsun, zaten Allah dilerse demektir. Nasıl inşallah Allah vardır? İnşallah vardır diyor falan. E şimdi tabii ki, ben diyor kimseye namaz kılmayın demiyorum, oruç tutmayın demiyorum. Ama ineğe tapana da tapmayın demiyorum, herkese saygın var. E böyle herkese saygın var. Sen haşa koca Allah'u Celle Celal'u adamın taptığı inekle bir mi tutuyorsun haşa? Ne dalalettir. Ama işte bu şimdi vesvese değil. Bu ne oldu şimdi? ağızdan çıktı. Bu ağızdan çıktıktan sonra bunu kalem yazdı yani. Bunu kalem yazdı. E bu burası burası sıkıntı. Allah hidayet versin. Ay. Allah o kişilere de hidayet versin. Ay. Allah ıslah etsin. Ay. Hidayet veren Allah'sa diyor dua edin hidayet bulayım. Bu çok iyi bir şey. Yine de ne demek istiyor? Hidayet bulmak istiyor. Ya Rabbi yarat ya Rabbi. Ay. Hidayeti sen yaratabilirsin Allah'ım. Sen yarat ya Rabbi. Biz, biz hidayete dua Herkes hidayet bulsun ya. Düşmanım hidayet bulsun ya ben ne işim var ya adam cehenneme gidecek bana ne kar elime geçecek ya yani oradan dua edelim ama Allah bize idat yarattı şimdi bak biz dua isteyen konumda değiliz bundan sonra sebat istememiz gerekiyor Allah kaydırmasın amin, amin. bizim için en büyük dua ya Rabbi sabit eyle amin. amin bir ayet tadis okunuyor nasıl inanıyoruz değil mi maşallah ya şimdi kendime bakıyorum elhamdülillah diyorum ya e bu durumda da olmak var e şimdi o zaman o benden akıllı zeki insan, o niye o duruma düşmüş de, ben ondan da akıllı değilim icabında. Ben nereden bu yolu bulmuşum? Bu sefer ne devreye giriyor? İşte orada hidayet ve fazlu kerem devreye giriyor. Çünkü kazanmakla, istedilenle, araştırmayla, incelemeyle olsa benden fazla düşünmüş okumuş diyelim. Ama olmuyor işte. Mevla da zorla hidayet yaratmam buyuruyor. İradeni kullanacaksın. E bizim de bir irade kullanmamız devreye girmiş olabilir, iradeyi de hepten inkar etmeyelim ama irade-i külliye iradenin tamamı ancak Allah'a ait وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ alemlerin Rabbi Allah dilemeden siz bir şey dileyemezsiniz e ya Rabbi o zaman sana bağladım bizim irademizi, sen iradene bağladın o zaman sen bizim hidayetimizi iradeyle ya Rabbi. Sen bizim hidayette sebatımızı murade eyle ya Rabbi. Amin. O zaman öyle dua edeceksin. Allah istemiyorsa ben isteyemem. Ama Rabbim niye istemez? Rahmet için yaratmış seni, niye istemesin? E senin irade-i cüziyen var. Bir ufakta olsa öne geçiyor o. Devreye giriyor o, o sebep oluyor o. Sen onu nerelerde kullanıyorsun? Biraz da sende hiç mi kabaat yok? Mevla dilemeden sen dileyemezsin ama Mevla senin ne istediğine bakıyor. Yaratmak ondandır, ama sana da bir öne geçme hakkı vermiş. Hele bir, bir, bir git bakayım, bir hareket et bakayım. Demek biz yine bu yolda bir irade kullandık ki bize yarattı. Buna Bunu inkar etmiyorum. Ama yine de bizim güvencemiz yani istinadımız ancak Rabbimizin lütfunadır. Yoksa akılla parayla olacak iş değil. İşte meleklerden bahsediyorsun, cinlerden bahsediyorsun. Evet manevi alemden bahsediyorsun, ruhtan bahsediyorsun, kabirden bahsediyorsun, mahşer, sırat, mizan, cennet, cehennem hiç şu anda görünmeyen şeyler. E bütün bu ayet, hadisler bunlar yani üzerine kurulmuş. E bunları konuştuğun zaman bunlara bir acaba demeden, hiç zerre kadar şüphe etmeden inanabilmek büyük hidayet yani, büyük hidayet. Hiç amel olmasa da sırf inanmak büyük hidayet. E çünkü imanı olmayanı görünce insan tüyleri diken diken oluyor. Mevla hakkında ileri geri konuşan, Kur'an hakkında acayip konuşan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında e çok ileri geri konuşan var ya. Adamların hiç ayarı yok ağızlarının, lastiği kaçmış ya, kopmuş ya. Yani ama biz öyle miyiz elhamdülillah? Değiliz. Ne kadar dikkatliyiz. Hele siz bizim cemaat, hadis-i şerif dendi mi duruyorsunuz ayet gibi ya. Ya bu iman meselesidir. E şimdi buranın etrafı meleklerle kuşatılmış. Sen bunun istediğin kadar tahlili yap, kritini yap. Ben bunu sana açıp göstersem zaten o zaman inanmayan kalmaz. Burada muteber iman gayba imandır. Ellezine yu'minunu bil gaybi Görmediğine inanacaklar. Sana peygamber göndermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Zikir meclisi, ilim meclisi, ayet hadis meclisi gök kadar kuşatırlar diyor. Ece o kardeş Nurat görmüş ki gök ehli dedi din. dinler. Onlar ilim meclislerini severler, hazır olmak isterler, Mevla'dan izin isterler, kimileri gelir hazır olurlar. E Mevla buradan e, meleklere duyuramaz mı bir şey? Senin yaptıklarını bunlar. Du melekler de şahit olmuyor mular? İstediğine duyurur. Görevliler hariç. Bir de bu işi arayan melekler var özel, onlar zaten vazifeli. Sadece meclis arıyorlar, ilim meclisi arıyorlar. Amma ve lakin, hak üzereyiz, elhamdülillah, Elsüne sünnet üzereyiz, e, Yanlışta değiliz. E, inanç, inandığımız şeyler doğru şeyler. Bundan dolayıdır ki Allah bize devam, sebat istikametler ihsan eylesin. Amin. Amin. Bunu diyelim. Bir husus daha bu arada diyeyim. Bir tevessül meselesi. Hani sorunumuz nerede? Sorunumuz şurada. Yüzü su istemek var ya, bu tevessüldür. Şimdi tevessül e, bir cahinebi ike hep bizim yemek duamızda bile var bir cahinde, bir il muhtar. Bütün dualarımızda ki e, peygamberimizin hürmetine, işte Ebayübel Ensari'in yüzüsü hürmetine vesaire. Buna ne denir? Tevessül denir. Hakkı için, bahşi hakkı için, Türkçedeki tabirleri konuşuyorum yani Arapçası başka. Bize göre, eli i sünnete göre bu tevessül hak mıdır? Haktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevessül yapmış i̇bn Mace'de şu kadar hadiste var ki bir hakkı nebî bir biâ min kabli. ''Senin peygamberin ve benden önceki peygamberler hakkı için'' diyor. Ya bu İbn-i Mace'de geçiyor. Efendimiz sallallahu ve tevessül etmiş. Ondan sonra o gözü ama olan zata kendisiyle tevessül etmesini öğretmiş, dua etti, gözü açıldı ya o tirmizi de geçiyor, hadis sahittir. Dolayısıyla bizim delillerimiz kuvvetlidir. Bir de istihase meselesi var. İstihase hepten derin bir mesele. İstigase gidip himmet et diyorsun, kabirdeki zata, elimden tut. E, rabuta zaten bu, tarikatın tümü bu. Huzbiye di, huzbiye değil, tut elimden diyorsun, efendim e, falan. Şimdi biz istigaseyi de kabul ediyor muyuz? Ediyoruz, etmez olur muyuz? E, bizim de delil ibadellâhi gîsû, deveniz kaçsa diyor, e, efendim, Allah'ın kulları yardım edin, ihbîsû, tutun deve mi diye, çölde diyor yani, deve deven kaçtı demek çölde. <gülüyor> Hayat bitti demek yani. Kaldın çölde de su da onun üstündeyse hepten gittin yani. Öbür türlü de yürümekle çölü geçemezsen öldün gittin. E deven diyor, deve bir anda birden fırladı gidiyor. E sen o deveye yetişemezsen hayatın gidecek. Hadis-i Şerif'te Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ki e, e, bir çölde kaldıysanız, e, deveniz kaçtı, kaçtıysa e, kaçan biri idem felet et. ve hadi kum. Sizin birinizin hayvanı kaçarsa ipinden çözülüp, feliqul nedesin ibadallah, azizu ibadallah ihbisu, Allah'ın kulları tutun. Ortada bir şey yok. Rasulullah böyle göle değinsiz. Fein nelillahi fil arzu habisen sehabisu. Yeryüzünde Allah'ın e, melekleri var, e, yarattığı ruhaniler var, cinler var, sizin görmediğiniz çok yaratıkları var. Onların biri onu tutar. Hadis-i şerif böyle. Bunu İmam-ı Nevevi, ha işte İmam-ı Nevevi dedim mi gel başımın üstüne. Şafii mezhebinde müstehit de benden pekala deyip Koca İmam-ı Nevevi bunu zikrediyor. Hadis-i şerifin kaynakları da var. İbnü's Sünni'de de geçiyor. İmam-ı Nevevi diyor ki ben diyor bunu denedim diyor. Adamın birinin devesi, adam başladı barbağa peşine koşuyor diyor, kimseye bir şey demedim diyor. İbadet Allah'a ihbisû dedim, kendi kendime diyor, zarf dedik durdu diyor deve durup duruyor. hiçbir şey yok diyor. E tabi i̇mam olmak lazım, şimdi bana dersin ben ihbisû, su derim, deve gider yani. Ondan sonra zannederim ulan bu Cübbeli Hoca da ne biçim adam. E Cübbeli Hoca i̇mam diyor ki. Ama neyse, herkes de İmam-ı demiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepimize söylüyor, hepimiz ümmetiyiz garibanlar olarak hadisle hadislerle amel edeceğiz yani. Ha şimdi ya tutar ya tutmaz. E, ya tutar ya tutmaz. Tutarsa aktan, tutmazsa Abdülhak'tan demiş. Yani tutarsa Allah tutturuyor, tutmazsa senin günahından yani. E sen o zaman dön kendine, de ki kendine, lan ben okuyorum bunu ama itikadım, deneme mi yapıyorum acaba, şübeli miyim acaba de. Hadise karşı, o zaman niye İmam-ı hiçbir şey yok orada da. Trump diye deve durdu. Çünkü bu hadis-i şerif sadece, yani İmam Nebevi bunu tasdik etmiş. Dolayısıyla bizde istighase de var. Ama Seyit Muhammed Alevi Maliki, Allah kabrin nur eylesin. Hayır. O mübarek çürümemiş duruyor Mekke'de ya. Üç büyük kutup, büyük allame onla şöyle anlaştık en son işte gelişine falan. Dedi ki istighaseyi biraz herkes anlamaz. Onu eli sünnetin şartı olarak öne sürmeyelim çünkü hep dökülür. Hep dökülür dedi. Tevessül ehli sünnetin kaidelerindendir dedi. Tevessülü koyalım şey. Hani direkt himmet et şeklini e, yani bunu ispat, buna inanmayana uğraşmayalım da inanan özelde inansın. E, fakat tevessül yani Resulullah'ın yüzü su hürmetine, sahabenin yüzü su hürmetine istemek gibi bu dedi bütün hadislerde de geçtiği için ayet-i kerime ve hadis-i delaletiyle e bunu dedi inanmaları lazım. Bunu buna da tabij veremeyiz diye son konuşmuştuk. Yani bu şekilde devam edelim. Şimdi tevessül iki şıklı. Bir selefilerin görüşü, bunu reddedenlerin de görüşleri söylüyor. Ama mesela o Osman ibn Huneyf hadis Tirmizi'de geçen yani amanın Allahümme <gülüyor> naseluke ve tevecceh uleyke ebnebi nebi ke nebi rahmeti Resulullah buydu sallallahu aleyhi ve sellem "İstersen sabret" yok dedi dua et gözüm açılsın seni göreyim dedi o zaman git abdest al abdest al bazı rivatlerde iki rekat kıl var bazılarında yok abdest şartı var abdestini güzel al dedi abdestten sonra söyle ee Allah ben yazmıştım bunu size e, dergide de yazılanlardandır belki de sırf bununla beraber adam gözü açıldı e, yani şu anda da bu geçerli Resulullahın hürmeti kalkmadı ki ölüsünün hürmetiyle dirisinin hürmeti aynı sallallahu aleyhi ve sellem nesi değişmiş ya ey Allah ben senden istiyorum. Rahmet peygamberin hürmetine onunla sana yöneliyorum. Tamam buraya kadar anladık. Peki şimdi işte ondan sonrası da istigaseye giriyor işte. Mübarek tevessül de ondan ayrılmıyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana de diyor yanıma gel de demiyor. Kitapta nerede dersen de diyor. Ey Muhammed de diyor. Efendimiz yanında değil sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? İnni teveccühdü bikeyle Rabbi. Ben seninle Rabbime yöneldim. Şu işimin görülmesi için. Neyse işin onu söyleyeceksin. Derdin neyse. Evde mi kaldın? Evlenemiyor musun? Çocuğun mu olmuyor? Çocuğun mu azıttı? Neyse. Allah fe şefi'hü ve şefi'ni fi nefsi. Ya Rabbi onu bana şefaatçi eyle benim de kendim hakkımda beni de duası makbul biri eyle ki hani ki bu duam kabul olsun. Bu hadis Tirmizi'de geçiyor. E bu sefer diyorlar ki o peygamber o zaman sağdı. Ya sağdı da yanında değil ki adam. Hatta sahabe diyorlar ki oradan ayrıldı gitti. Birazdan geldi gözü açılmış. Bir de baktık ya Resulullah Efendimiz'in zamanında bunlar ekmek peynir meselesi yani. <gülüyor> ekmek peynir. Gözü akan geliyor, eli çıkan geliyor. Ceylan geliyor, sırtlan geliyor, deve geliyor. Deve geldi ya. Diyor bu adam, bunlar benim en iyisi. Üzerime bindiler, sütümü saldılar, beni şey ettiler. Şimdi ben yaşlandım diye bana bakmıyorlar, şikayet ediyor. Efendim soruyor ki böyle mi? Maalesef öyle. E nasıl öyle? Hakkı var bu teferin diyor. Herkes şefaat istiyor. Katihade Hazreti'nin gözü aktı. Değil mi? Geldi dedi, gözünün biri indi aşağı. Harpte. Hanımımı da çok seviyorum, hanımım da beni çok seviyor diyor. O arada da aklına o geliyor ha harpte. Diyor ki hanım beni böyle görürse benim halimde olacak? Gel gel dedi. Efali efali yaparım ey katade yaparım. Gel. Al gözünü biç millet takıyor. Sen istediğin kadar hospitallarda cerrahlarla uğraş. <gülüyor> Ve o da yarım kalır, yamuk kalırsın Gel yaparım dedi gelsin. iste Ah ya rasulallah Yine de gidiyor adamla kabri şerifinden düzel. Bir Mu Muhammed ee... Emin isminde bir zat herhalde diyorlardı. Geçen de vefat etmiş. Büyük zatlardan Şam'da. E gözü amaymış ya. Belki de çok 80-90 yaşında. Beni dedi götürün vazaya, muhaceyeye kadar götürün oraya. Gözü görmüyor. Oraya götürün daha bir şey istiyorlar. Götürmüşler bir tevessülat bir şey. Açıldı gözü. Muhammed Havamı Hoca anlattı ya. Hurafi değil. Ya işte adamlar demek çok ihlas lazım çok samimi şey. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratmıyor. Yaratan Allah. Ama onun hürmetine şey. Biz tevessülü de kabul ediyoruz. İstikaseyi de kabul ediyoruz. Ama bir adam şu anda bir adam e, tevessülü kabul etmese. Yani yüzü hürmetine istenmez dese. Bu adama eli sünnetten çıktı diyebilir miyiz? Sadece o meseleden çıktı diyemeyiz. Çünkü eli sünnetten çıkması için ehli sünnet itikadının metinlerinde geçen eee zaruriyatı diniyeyi ve mütevatir konular olması lazım. Mesela İsa-i ineceğini inkar etse, Mustafa Karataş inkar ediyor. E, inkar etse buna eli sünnet denmez. Bir adam, İsa-i selamın inişi mütevatirdir. Anladınız? Mesela Hazreti Mehdi'nin gelişi mütevatirdir. Geleceği mütevat İsa-i selamınki daha mütevatirdir? Çok daha yüksek mütevatirdir. Hz. gelişi de mütevatirdir. Şimdi mütevatir konuları mesela deccal'ın çıkması. E deccal çünkü Kur'an'da yok. Ama hadis-i şerifler mütevatirdir. Dabbezate Kur'an-ı Kerim'de var. İnkar eden gitti güme. Güneşin batıdan doğması mesela. Ayet-i kerimede de işaret var. Bu kıyamet alametlerinden bazıları, bunlar mütevatir konular. Ha bu gibi bazı mütevatir konular, bunları inkar etseler, biz ne deriz? ehl sünnetten çıkmıştır deriz. Ama şimdi tevessül konusunda bu bizim itikadımızdır, bereketimizdir. O hadisleri de e, söylüyor, delil olarak kabul ettiği görüşündedir. Dolayısıyla biz burada el-i sünnet'ten çıkmış, zaten el-i sünnet'ten girdi, el-i sünnetten çıktı diye ben bir dernek kurmadım. O derneğe gireni çıkanı da ben kaydını tutmuyorum, çetereleri de bende değildir. Ama ne hikmetse biraz benimle özdeşleşmeye başladı bu işler. Milletin de bize bir itimadı var, itikadı var. Adam diyor işte onun programına çıkacağım şey Yahu diyor hangi cemaattan olursa olsun diyor e, Dişçi mişçi doktor bir fetvalık bir şey oluyor dolguluk Bir söylüyorum diyor bunun fetvasını ben hocadan aldım Hangi cemaat olursa olsun diyor her türlü cemaatinden gelenim var diyor Derse ki efendim e, Cübbeli Hoca de dersem diyor Hangi cemaatten olursa olsun tamam diyor kabul ediyor diyor fetva diyor Öbürlerini dersem diyor işte Efendim acaba acaba yok bu işi bir inceleyelim diyor diyor diyor. Sen de diyor bir şey oluşmuş kanaat. E bu elhamdülillah Allah'ın verdiği bir bereket. Efendi Hazretlerimizin rümmetlidir. E yani bile bile kimseye bir yanlış fetva vermedik. Yanlışa da sevk etmedik. Yanlış bir yolu da insanlara göstermeyiz Allah'ın izniyle. Ama lafları doğru anlamak lazım. Sohbetleri dikkatli dinlemek lazım. Cümlelerin başını sorunu falan. E o internetlerin bizim sitemizdeki tamam. Ama bizim sitemizin dışına da atıyorlar ediyorlar ben onların kontrolünde Olmam mümkün değil yani başını keserse sonunu keserse Arada bazı kere ne demek istediğinin manası da Belki ileride izaha gelmiştir onu izahsız verir Onun için bu da sıkıntı Biz onun için sediyoruz diyoruz ki illaki bizim sitelerle irtibatlı olur Çünkü bizim haberimizi başka yerden aldığınız zaman e, Yanlı e, bir efendim Garazlı e, kasıtlı şeylere de rastlanabilir Çünkü biliyorsunuz cümleleri kesmek doğramak çok basit oldu şimdi, soğan doğramaktan kolay. Onun için e, bizim sitelerde dinlediğiniz zaman, başının sonunda bir araya denklediğiniz zaman o zaman daha iyi anlarsınız ki biz Allah'ın izniyle istikamet üzere gideriz. Allah bizi ayırmasın. Amin. Abi, efendim, ehl sünnet dışı fırkaların elinde olan e, yerlere hassasiyet icap ediyor. icabında en kötü kanala çıkmakta sorun olmuyor. Anladın? En bozuk kanalda gitsen konuşsan, vaaz etsen sorun olmuyor. Ama el sünnet dışı olunca kanal sıkıntı var. Neden? Çünkü o bozuk kanal İslamiyeti bozacak bir şey aşılamıyor. O sadece, efendim, e, dizi, müzik, kadın erkek, karışık, eğlence bir şeyler var. Orada İslamiyet'in itikadını bozan bir şey yok. Günah kısmı var. Ama bu dini kanallarda sıkıntı daha büyük. Neden daha büyük? Çünkü çıkarıyor bir şeyi oradan Hz. Muhabiye'ye sövdürüyor. Al başına belayı. Bir kere bela yapıyor, Sabiye sövüyor. Tövbe ya rabbel alemin ya saaa be söylenir mi ya? Yani? E şimdi onun için e, sıkıntı var. Eee amma velakin hoca bendeler aklı selim sahipleridirler. Onları dikkate alırlar. Her şeyde ben deme cevap etmez. Şimdi İmam Rabbani sempozyumundan dolayı e, sonra bir profesör hoca Efendi, Ben de sevdiğim adam hapishanede bana da bir kitap göndermişti. Hediye falan. Ya demiş işte bu cüppeli hoca Nihaîettin Karaman Hakkında bu şekilde şey etti. Hayrettin Hoca çok şeylerden döndü. Görüşlerinden bu, bunları döndü, değişti falan filan. E şimdi tamam da hocaların dönmeleri, e, bir görüşten dönmeleri başkalarının dönmesine benzemez. Sokaktaki efendim, bir şadırvan müftüsü, yani camilerin şadırvanında oturup ahkam kesenler yani. Belki sizsiniz yani. Fark etmez benim için. Sizde de var o işler, şadırvan müftüsü oluyorsunuz. Şimdi şadırvanda oturup, caizdir, değildir, legaluga böyle yapanlar çok. E şimdi bu adam, ertesi gün görüşünden dönmüş. Döner o seyyar zaten, seyyar satıcı. Seyyar döner, kıblesi döner onun. Ama bir hoca döndüğü zaman bunu mutlaka ne yapması lazım? Beyan etmesi lazım. Şimdi onu şey ettim, yani geçen de söyledim, bak Hayretin Karaman'a reddiyeler. 75 sayfa burada. E, alınan sözler var, alıntı yapılan kitaplar var, kitapların sayfaları var, ondan sonra da buna cevaplar var. Sövmek yok, saymak yok, haşa. Hakaret yok kimseye. Ama ilmi bir şey. Bunu insan ezbere bilmesi lazım bu kitap. Bunu geçen hafta unuttuk yani. Konusu geçti için millet acaba neden? E acaba? Ben e, e, dedikoducu bir adam değilim ki. Ben konuştuğumu ortadan konuşuyorum. Ya burada 70 sayfa kitap yazılmış. Bu reddiye var burada. E sen şimdi bunu benim hakkımda biri bir kitap reddiye çıkartsa ben buna cevap vermek zorunda değil miyim? Vermek zorundayım. Ya ispat edeceğim haklı olduğumu ya da diyeceğim ben bu görüşte değilim ya da diyeceğim ki bunu bana iftira atmışlar bu görüş benim değildir o zaman o adamları mahkemeye vermem lazım. Değil mi? Benim adıma bir kitapta çıkan yazıyı o zaman adamı mahkemeye teksip çıkartmam lazım. Bak benim hakkımda bir şeyler oluyor. teksip kazanıp duruyoruz. Tekzip çıkartıp duruyoruz. Bir haber çıktığı zaman bir kitap çıksa bir yanlış bir fetva olsa orta e, aramak lazım, e, bu yanlış demek lazım tekzip etmek lazım e şimdi bunu bir tekzip etmiyorsun efendim ben bu görüşten döndüm demiyorsun zaten dönülecek görüş değil çünkü neden? gidilecek görüş değil ki dönülecek görüş olsun dönülecek görüşler nerede olur? fıkıhta olur fıkıh teferruatında olur bir mesele de bazı görüş değişiklikleri olabilir fıkıhta. itikatta dönüş olur mu? Yahudi Hıristiyan cennete girecek, mi Yahudi olup da kâfir olmayan var. Ya nasıl Yahudi olup da kâfir olmayan var? Desen ki Afrika'da, da hiç dünyayla haberi olmayıp da onu kâfir sayamayız, fetret ehli sayarız. Hadi tamam dedim fetret ehli sayarız. Tebliğ ulaşmamış. Ama sen şimdi Yahudi olup da kâfir olmayan var. Ne zaman? Şimdi. Ha, eskiden vardı tabi eski ümmetlerde Yahudi olup da kâfir olmayan. Peygamberlerin ümmetleriydiler. E şimdi Yahudi olup da kâfir olmayan var. Bu denebilir mi? E demiş bunu. E şimdi görüşünden dönmüş. E döndün de nerede döndün? Bizim Ali Hoca'nın şeyine döndü rahmetli ya. iftar davetine döndü yani. Rize'li Ali Hoca vardı kasalalı. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Çok mübarek bir adam ya. Efendi Hazretleri bir çağırır bizi iftara. Efendi de mübarek evvabini kılar, 8 10 12 oruçlu falan fark etmez. Uzun uzun kılıyor. E milletine canı açtıktan ölüyefendi ne evvel yemiyorlar. Camide de yemek hazırlanmamışlar onun Hacı Musa'nın evinin altı o da orada oturuyor birinci katta Gideceğiz oraya Çıktık oradan efendi falan zaten yazışıya da az kalmış yani Yarım saat bir şey ya yersin ya yersin camide de yemek hazırlanmamış Davetliyiz ya. Bir de geldik o da karşıdan geliyor O da kapıda karşılamamış da yolda karşılıyor bile. Aa nereye geliyorsunuz dedi sana geliyoruz dedik E ben döndüm dedi şey İptal ettim dedi daha E nasıl iptal ediyorsun bize niye haber etmiyorsun Millet oruçlu ya <gülüyor> hoş adam yani şey saflığından ha saflığından daveti iptal etmiş kimse de demiyor e kendi kendine iptal olur mu ya adama, yemek yapmadık orada geliyoruz yoldayız <gülüyor> e ben bu görüşümden döndüm döndün ama sen abant toplantısında ortadan bunu ilan edip adama yazdırıp kaleme aldırıp kitap bastırıp e, bastın piyasaya e şimdi bunu döndün evde tek başına dönülmez ki bundan yine bir toplantı yapacaksın Orada döneceksin yani. Öyle mi değil mi şimdi? Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Yahudi alimleri, ehli kitap alimlerinin Kur'an'ı gizledikleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve gizledikleri tabi dolayısıyla neyi gizlemiş oluyorlar? Tevrat'ı İncil'i gizliyor çünkü Kur'an'a inanmamakla, Efendimiz'e ithabi olmamakla Tevrat ve İncil'de geçen sıfatları ne yapmış oluyor? Gizlemiş oluyor çünkü orada geçti. O zaman ki, nereye inkar etmiş oluyor esasen? Kendi kitabını inkar ediyor. E zaten Kur'an'a inanmadığından kafir demelizin yok. Tevrat'a inanmadığından da gavur oluyor. Katmelli yani. E bu o zaman o ayetlerde buyuruyor ya eee Ulakelel anhumullahu le'anhumu Kim benim kitabumdaki beyanlarımı, ayetlerimi e, gizlerse Allah da onlara lanet eder. Bütün lanet edebilen, kurduna kuşuna kadar, denizdeki balığına kadar hepsi lanet ediyor. Allah'ın kitaplarını, ayetlerini gizleyenler. Bu ayetin peşine gelen ayette istisna yapıyor. İllellezine tabu. Ancak tevbe ederlerse, tevbeleri müsterdik. Ama şimdi başka ayetlerde namazı terk etti, zina yaptı, adam öldürdü. Bütün o ayetlerdeki tevbelerde ne diyor? İlla men tâbe. tevbe, ederse, ve hamile amel asal, salih amel işlerse, yani tebesinde duracak, sonra da onu telafi edecek, iyi ameller yapacak, işte namazlarını kaza edecek, işte kulaklarından helallik alacak, falan. Sadece tevbe yetmiyor, peşine amel salih ekliyor. Bu ayette ne yapıyor? Tevbe edecekler, tamam. Yetmez. O zaman çok tevbe etsin, çok ibadet yapsın, evde, ocakta, sabaha kadar uyumasın. Hani ki yanlış fetva verdi, ayeti gizledi ya. Yetmez. Ve aslahû. Bozduklarını düzeltecekler diyor. Bozduklarını düzeltecekler. Ne demek? E milleti bozduğu için millet Yahud-i Hıristiyan çerine girecek zannetti. Bunu düzelt. Hoca efendi. Ben, benim seninle şeyim yok. Kimseyle gıcığım yok. Şahsi bir nefretim kinim yok. İslam yetmez. Yani ve beyyenû beyan edecekler ne demek beyan edecekler çıkacak izah edecek ya bir sohbette ya bir konferansta ya bir basın toplantısında bu görüşler bana atfedilmiş ama bunlar benim değil tek ama tabi benim değil diyorsan eski görüşlere o zaman mahkemeye dava açıp tekzip yapman icap ediyor e senin de döndüysen de döndüm yanlış anlamışım demen icap ediyor ama bu görüşü zaten Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı 5 tefsirde de bu onun adı var Mustafa Çağrıcı falan eski müftünün. Onların adı olan Behşitlik Tefsir var Diyaneti. Orada da Abduhtan, biliyorsunuz meşhur Mason olan Abduhun, Afgani Abduh, bozuk adamlar, reformist, dini bozacak. Onların görüşü olarak ayetin altında naklediyor. Yahu sen onların görüşünü 1400 senelik gelen İslam nizamı düzeni içinde bu kadar müfessir, muhaddis, müçtehit... Fakih geçmiş, hiçbiri böyle bir şey dememiş. Abduh kim? Mason locasına kaydı var, belgesi var. Abduh'un lafını nasıl tefsire bir görüş olarak e, koyuyorsun? E, durum bu. Ha, tövbe yetmez, işi düzeltecek, sonra açıklayacak. Diyecek ki bu görüşteydim, döndüm. Bu çünkü normal fıkıh görüşü değil, tamamen itikarda tahallikoydu. Fevlâ ketubâni, onların tövbesini kabul ederim. Allah buyuruyor, ben kimim? وَاَنَاَتْ تَوَّابُ Rahim, Tövbeleri çok kabul eden, çok acıyan ancak benim. Onun için hocaların tövbesi kendi kendine iptal ettim, kendi kendine ispat ettim, kendi kendine tövbe ettim lan. Olacak iş değil. Çok e, memnun oluruz. Ama toplum olarak, ehl-i sünnet camiası olarak bir beyanat beklemek durumundayız. Beklenmedikten sonra tabii ki e, bu şeyler, konuşmalar devam ediyor. Şahsi bir hakaret, içermemek şartıyla. Ondan sonra e, Hazreti Muaviye'yi sevemem. E şey bu Muaviye'yi sevemem meselesi sıkıntı. Yani Ehl-i Sünnete göre sahabe hakkında sevmem ifadesini kullanmak caiz değil. Bütün Ehl-i Sünnete göre Şemsettin Yeşil vardı mesela, vaiz idi, İstanbul Merkez Vaizi'ni, çok da hatip acayip konuşurmuş falan. Cuma hutbesini okurken ikindinin vakti girermiş, cuma kaçarmış, bir de kalkıp cuma kaçtı hoca efendi diyemezmiş. Öyle bir konuşurmuş ki, bende falan öyle hatiplik yok, siz hemen namaz geçiyor hoca, oradan biri bağırır bana. Helal olsun böyle cemaati olana. Çünkü namaz geçer mi ya, namaz geçene kadar hoca konuşursa oradan biri de diyecek de ha, haçacı zalim miyim ben? Hacca Hacı Zalim bir hutbe okurdu, ikindi olurdu ya. Kaç tane insan var orada biri çıkıp korkudan neden? Ölüm var, orada caiz. Orada caiz, ölüm var hemen idam. Sahabe mabe hepsini kesti. İdam. Ha şimdi Hacca Hacı Zalim değilse başındaki hutbe okuyan, Hoca de namaz geçiyor demek lazım yani. Bizim hoca çok büyük evliya namaz geçse o bilir. Ama takvim burada, saat burada daha geçiyor. Evliya mevliya, adamada söyleyeceğim daha namaz geçiyor. Yani böyle durumlar. E şimdi o, o öyle bir hatipmiş yani etkisi, milleti tabi resimleri de vardı internetlerde tabi şövalye yüzükler falan şu, şu yakışıklı adam, Seyyid olduğu da söyleniyor. Allah Teala taksiratını affeylesin, ben Ehl-i Beyt ve Seyyid olduğu zaman biraz dikkatli konuşurum. Amma ve lakin e, Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri, İstanbul müftüsü, Ehl-i Sünnet'in kalesi ne yaptı? Onun vaazlık vesikasını iptal etti. Niye iptal etti? Muaviye Efendimiz hakkında ileri geri konuştuğu için. Çünkü sahabedir. Sahabe hakkında konuşmak bize yasaklandı. E faziletlerine dair hadis-i şerifler de var. Ne yapacağız şimdi? E peygamberden sonra bunlar dinden döndü diyorlar. Şialar diyor onu. Onlara bakarsan sahabeden 10 bin kişi kalmış. Yüz bin kişi hep dinden dönmüş. Böyle bir şey olabilir mi? E bütün Kur'an, hadis, bize rivayetler onlardan geldi. Yüz bini bunun sonradan dinden döndüyse bunun öncedenki rivayetleriyle nasıl amel edeceğiz? Herkesin kafası karışır ya. Ömer o efendi iptal etti vesikasını. E şimdi ileri geri konuşuyorlar, ediyorlar. Tabii Kerbela meselesinde de Muharrem vesilesiyle çok mevzulara girdiler. Dozunu da bırakmak lazım. Ama bazı hassasiyetler Önemli. Bazı hassasiyetlere dikkat çekmek lazım. E efendim bunu e, sonradan tevbe etmiş. Onun için de mesela o görüşünden döndüğü rivayet ediliyor. Fakat e kitabını okuyan sohbetini dinleyen insanlara bıraktığı eserlerde sonradan döndüğüne dair bir beyanı olmayınca millet neye itibar eder? Kitabında kalana ve konuşmasında kalana itibar eder. Bu da bir sorun. Onun için hocaların mutlaka dönüş yaptıkları zaman Allah'la arasındaki tövbenin haricinde bozduğunu düzeltmesi gizlediğini beyan etmesi ve açıklaması farz Aksi takdirde onun tövbesi kabul olmaz diyor. Çünkü neden? Millet bozuldu onunla beraber Allah Teala bozulmaktan muhafaza eylesin Yoldan ayrılmaktan muhafaza eylesin. ehl Sünnet çizgisinde sabit kalmayı nasip eylesin kin nefret yok, davet yok, düşmanlık yok, şahsi hakaret yok, tamam bunlara varız ama bazı meselelerde de e, hassasiyetler konuşulmadan da olmaz ve bazen isim vermeden de mektup adrese gitmez, mektup adrese gitmez. E şimdi bu sefer de çıkmış e, Kadir Musuloğlu abimiz, mübarek adam abimiz tabi de o da bu sefer Yezi'di müdafaaya başlamış şimdi. O da Yezi'de haksızlık ediliyor. Yeziç şöyle Yezi'd böyle, Hebayu Belensari bile Yezi'di ordusuyla İstanbul'a geldi. E doğru. Cenazesinde okuldurdu. Doğru çünkü komutandı. Ama o zaman babası Sa'dı. Kendisi zaten halife değildi. Ve hadis-i şerifte cahidu ma'kul ma emirin berr ve facirin, Ehl-i Sünnet'in 3 temel prensibi vardır. İyi kötü her imamın arkasında namaz Kılın, sallu halve kulli berrim ve facir, sallu ala kulli berrim ve facir, iyi kötü herkesin cenaze namazını kılın, yani Müslüman olduktan sonra. Ve cahidu maha kulli emirin berrim ve facir, iyi kötü her komutanla beraber cihada gidin. Bu hadisten dolayı Ebu Ayübel komutanın çok takva olmadığına falan bakmadı, çünkü İstanbul'da gömülmek istiyordu, hadis var diye müjde, geldi, Ve diğer sahabe de geldi, ona bakarsan İbn Abbas da geldi. Radiyallahu Hasan Hüseyin de Haz Hazreti Hasan Efendimize geldi. İbn Ömer de, hepsi geldi İstanbul'a. Komutan Yeziydi. Ama o zaman Yeziit öyle bozuk değildi yani. içinde bozukluk varsa da babası zamanında onlara aça vermiyordu. Babasından sonra bu adam sapıttı, bozuldu. E İmam Rabbani kafir demiş diyenler var diyor. Öyle demedi. Doğrudur. İmam Rabbani kafir demiyor. Ama İmam Rabbani diyor ve ma faale yuzid lem yefalü yaptığını Frenk kavuru yapmadı diyor. Kavur demiyor. Frenk kavuru yapmadı. E şimdi Yezi'de lanet caiz değil mesele. Taftazanî Ehl-i Sünnet alimidir. Ona da yardım edenine de küllüsüne lanet okuyor. Ehl-i Sünnet'ten lanet okuyanlar var. Ekser işi okumuyor. Emali'de itikadlar velem yelani Yezi'den ba'de mevtin vel miksari fi'l igra'i gali yani fitne fesat çıkartmak isteyenler Yezide lanet okuyor çünkü ölmüş gitmiş Allah hesabını versin lanete lüzum yok diyen tarafta vardır ki sünnetin çoğunluğu bu yöndedir ama lanet okunmaz demek laneti hak etmiyor demek değildir. ehl sünnetin usulü şudur. Eğer Kur'an'da ve hadiste kafir olduğu öldüğü sabitse işmen lanet okunur. Ebu Leheb gibi Efendim Ebu Cehil gibi yine de Ebu Leheb'e çok okumak uygun değil. Neden? Ebu Leheb Efendimiz'in amcasıdır. Ondan sonra biliyorsun pazartesi günleri parmağından su içiriliyor, cehennemde bile azabı kafiletiliyor. Ondan sonra e, Ebu Cehil'in oğlu sahabe oldu Hz. İkrib Efendimiz. E sonra baktılar, o Ebu Cehil'in oğlu Ebu Cehil'in oğlu. Ne kadar zor bir durum ya. Sahabe oldu bütün millet Ebu Cehil'in oğlu diyor. Adam ne yapacak şimdi? Gel dedi ya Resulallah dedi, babam ne ettiyse ettin, hep e, e, bu ceylin oğlu ben rahatsızım şimdi. Resulullah s.a.m. diyor, la te özü lahiyya bi sebbilen vat. Ya ölülere sövüp de dirilere eziyet etmeyin. Yani şimdi Ebu e de lanet okumaktan ne fayda var? Hani şimdi mesela Ebu Cehil'e lanet okursan on sevap var dense, sen de on, yüz, iki, yüz git. Ama Ebu Cehil'e lanet okuyana bir sevap diye bir hadis yok. Tabii ki Allah kabrini ateş doldursun. Ama belki şimdi yani lanet diye bir ibadet yok yani. ibadet çeşidi değil yani. E bu sefer ne diyor? Ölülere söverek dirileri eziyet etmeyin. Yani Ebu Cehil'in oğlu sahabe Akrime radıyallahu an. Ama ne diyor? Yani Ebu Cehil'e sövmeyin de demiyor da bak kenel konuşuyor. Dik ölülere sövüp dirilere eziyet etmeyin. Bu ince bir şeydir. Yani Ebu Leheb meselesinde de böyle bir şey düşünmek lazım. Amcası olmaz. Efendimiz doğduğunda cariyesini Süveybe'yi azat etti, sevindi falan. Sonradan yanlışlıklar etti. Cehenneme odun oldu. Ayrı dava. Artık biz ona dua edecek bir halimiz de yok. Ama lanet kime caiz ismiyle ancak Kur'an'da sünnette kafir olarak öldüğü sabit olan Firavun gibi Karun gibi Haman gibi ayetlerde geçenlere ayet hadiste geçmedikten sonra Diyelim ki dünyanın en büyük yavru. İsmen lanet. İsmen lanette sorun var. Niye diyor? Çünkü belki son nefesinde iman nasip olmuş ve hidayet nasip olmuş olma ihtimali var. Senin de bunun hakkında bilgin olmaz, gaybı bilmezsin. O zaman da bu şey yanlış olur. Onun için sen dersin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti kafirler üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'de geçen tabirler bunlardır. Genel mana vermek icap eder. Özele indirgememek icap eder. Yani şahıs manası vermemek lazım. İsim söylememek lazım. Yani Yezide lanet caiz değil diyenler niye diyor onu? He? Nasıl öldüğünü bilmiyoruz iman. Ama çok tehlikeli rivayetler var hakkında, çok kötü haller var. Zaten namazsız, abdetsiz, içki miçki onları bırak da çok daha kötü şeyler söyleniyor. Ama bu siyer kitapları tarihten geliyor. E, böyle de nakıl var, böyle de nakıl var. Tabii ekseriyet kötülüğünü söylüyor. Ama öyle nasıl öldüğünü bilmediğimizden ismiyle lanet caiz değil eli Sünnet demiştir. Demiştir ama ehl Sünnet'ten ismiyle de lanet eden var mı? Var koca taftazani. E birçok alimde ismiyle lanet eden vardır. E dolayısıyla İmam Rabbani ne diyor ki? lanette duraklama varsa, eli Sünnet'in genel prensibinden dolayıdır. Yoksa Yezid lanete müstahak değil anlamında değildir. O zaman bir lanet okuyalım. Nasıl okuyalım? Hz. Hüseyin Efendimiz'i ve ehl Beyti, o sabilerle beraber, Efendim Resulullah s.a.v. parçalarını, rehanelerini, güllerini e, kimler şehit ettiyse, kimler razı geldiyse, kimler zerre kadar istirak ettiyse, Kimler uzaktan da olsa o oldu dediyse Allah hepsine lanet etsin. Amin. Amin. eli sünnet burada işte. Eli sünnet burada. Lanetle okuyoruz yani. Öyle hepten lanet okuma, beddua etme, kim ne yaparsa yapsın, bir uğrana bir daha buradan öyle bir şey de yapmıyoruz yani. Ama e işte o işin meselesinde de bir hassasiyet vardır. Ben ara sıra kaçırırım ipurucunu ama tabii taftazani falan eheli sünnet diğer ulema dan dolayı kaçırırım. Dayanaksız kaçırmam yani. Ama şimdi İmam-ı Rabbani de frenk gavuru yapmadı dediği zaman bu ne büyük söz. Bunu doğru anlayalım. E şimdi Yezid şöyle fetihler yaptı, Yezid'e haksızlık ediyoruz. Yezid şöyleydi, Yezid böyleydi. Bu da abartı olur, mesnetsiz olur, dayanaksız olur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Çünkü yani i̇mam Rabbani mektubatı ortada yani. Bundan dolayıdır ki ifrat, tefrit ya ileri ya geri Allah ortadan gitmeyi nasip eylesin. Çünkü iki tarafta sıkıntıdır, istikamet ortadadır. Yani el-i hep orta gitmeyi tercih etmiştir. Velakin efendim kardeşim çok gündem değişiyor. Her dakika bir mevzu çıkıyor. Bir de tarihi mevzular gündeme ikide bir atılıyor. Milletin ilmi seviyesi yok. Onun için bir de haşa Hz. Muhabbe-i konuşurken katıyorlar. Allah muhafaza etsin. Muaviye adında bir kimse Osmanlı'da takmamış kimse der Ya Sade Hazreti Muaviye'nin adı değil ki, Muaviye bin Hayde var. Sahabede başka muaviyeler de var. Tabiinde dolu muaviye var. Yezid deyince, Yezid dolu var. Sahabeden Yezid var, Sadece Hazreti Ömer'in kardeşi. Olabilir, Yezid i̇bn Hattab. Yani daha birçok Yezid var, sahabede Yezid var. Bedir e elinde kaç tane Yezid var? Yani Yezid ziyadeden, bereketten geliyor. İsim lügat manasında kötü değil. Ama tabii öyle uğursuz bir adam ki, İsmi öyle bir berbat etmiş ki artık kimse çocuğuna takamaz hale gelmiş, takamaması da normal. Çünkü karşıdan da kalkıp vay diye sana söver, kimse de çocuğuna sövdürmek istemez. Ondan dolayı sorun var. Ama ismin kendisinde sorun var mı? He? Yok. E, Araplarda dolu muaviye var. Yani isim olarak yeni çocuklara veriyorlar bize. Bir sorun yok Ehl-i Türkiye'de yok. yoksa Yoksa sorun var. Yoksa sorun var. Bizim bir eli sünnet görünen, ben de Hanefi'yim diyen biri de kalkmış çıktı, ne diyor? Maalesef Araplarda var, maalesef. Ya tamam da Muaviye zaten e, Resulullah'ın duasını almış bir sahabi. E, ondan sonra e, dolu sahabenin ismini, niye maalesef canım, niye maalesef ya? Ha Yezid dersen, hakikaten sorun. Zaten onu, isim olarak sorun yok ama, uğursuzluğu ismine sirah etmiş. Dolu mesele var. E biz de güncele çok girmek istemiyorum. Güncel konulara girmek istedim. Ama bunlar güncel değil idi. Bunlar günü geçmez kısımdan. El sünnet ile alakalı. Ama bunları bilmeniz lazım. Aksi takdirde biri bir şey diyor. Vay anasını Yezide haksızlık yapıyoruz. Yezide iyi adammış be. Yezide iyi adam demek için yani hiçbir şahit bulamazsın. Hiçbir kitapta. Hiçbir şahit hiçbir kitapta bulamazsın. Ama Ebayübel Ansari de onunla geldi. Ebayübel Hasan cenazesini kıldırdı demek. Bu delil midir? O zaman Hazreti Muaviye sağdı zaten. O zaman da bunun rengi meydana çıkmamıştı. Bunun hainliği sonra çıktı. Ya bu çok normal bir şey değil mi? Babasının ölümünden sonra sapıtan az mı var yani? Dolayısıyla bunları birbirine katıp karıştırmamak lazım. Ben güya derse kitaptan gireyim dedim ama kitaba girmeden ondan sonra ben yoksa bir şeyi buldum mu korkmam konuşuruz. Ama şu ibareyi okuyalım. Eyüelveletten ''Eyyü elvelet, ey oğul ve minelneyli beddehcedbi'' ''Gece kalk, teheccüd kıl, uyan Kur'an'la, bihi Kur'an'la uyan'' ''Emrun'' Bu Allah'ın emri mi? Emridir. Tabi Resulullah'a teheccüd namazı nedir? Fazıl. Bize ne oldu? Kuvvetli sünnet oldu. ''Ve bileshârihum yesteğfirûn'' ''Seher vakitlerinde istiğfar ederler'' Seher ne zaman? Seher imsaktan evvel. Yani teheccüde kalkman lazım ki seher olsun. Çünkü gün doğduktan sonra seher olmaz. Seherlerde af isterler. Şükrun. Bu da nedir? Şükürdür. Yani istiğfar etmek, efendim, seherlerde e, kalkıp Allah'tan af istemek, yaratılma nimetine, bu sonsuz nimetlere şükür. Vel müsteğfirine bile sahar. Seher vakitlerinde e, af isteyen kullarımı met ederim. Zikrun. Evet. Zikir manası taşıyor, şükür manası taşıyor, emir manası taşıyor. Yani amel etmek lazım. Geceleri gafil olmamak lazım diyor. Geçen dersin devamı bu. Kale nebiyo <gülüyor> aleyhissalatü vesselam. Resulullah buyuru sallallahu aleyhi ve sellem. Selafi esfat yuhibbühallâhü <teala> Üç sesi Allah sever. Savtüddik, horoz sesini. Niye horoz sesini sever? Çünkü horoz, horoz öttüğü zaman ne yapın? Sebhihû. Eğer Horoz sesini duyarsanız Sübhanallah deyin. Feyne araat çünkü melek görmüştür. Mutlaka melek görmüş. Duan da kabul oluyor. O anda ne istersen. Evet. Ama sizin horozun ayarı kaçmış her dakika bağırıyorsa melek siz falan onu bilmem. Ama normal horozlar böyle. Zaten hep şehirlerde öterler. He? Şehirlerde öter. Vesawtülledi <gülüyor> rakmül Kur'an Kur'an okuyanın sesi. Kur'an okuyan kişinin sesi Kur'an okurken evet, hele ki bir peygamber okursa Allah Teala diyor bir peygamber güzel sesli makamlı Kur'an okursa veya işte eski peygamberler Tevrat okuyor, İncil okuyor Allah Teala onu dinlediği gibi hiçbir şey dinlemez diyor. Kainatı yaladan dinliyor ya. Evet. Bir de seherlerde kalkıp teheccüd vaktinde imsaktan yarım saat evvel bile kalksan beşte bile kalksan bir abdest bir abdest İki rekat namaz, bir istiğfar, bu kadar ayetle amel etmiş olursun. Kaç ayet var hakkında ya? Yani beşte bile garip, yani 20 dakika içinde bunlar yapılabilir. Seherlerde istiğfar edenlerin sesleri, e, tabii kimsenin duymadığı, görmediği yerde gösterişsiz bir vaziyette. Kale Süfyanü Sevriye Rahimeullah, Süfyan Sevriye Hazretleri buyurdu ki, İnne Allahu Teala khalaka rihan tevub bu vakte Allah Teala seher vakti esen bir rüzgar yarattı. Hakikaten seher yerleri de seher vakti özel rüzgarlar eser. O saate kadar rüzgarsız dursa hava o saat rüzgar eser. Bir de hayvanlar da başlıyor ötmeye falan. Tehmilülez kâra ve istiğfara o rüzgar zikirleri ve istiğfarları taşıyor. Rüzgar alıyor ağzından çıkanı götürüyor. Nasıl ki aldığı Süleyman'a götürüyor ya. Adamın, bahçede çalışan adamın şeyini tesbihi Rüzgar ne yapıyor? Rüzgar sesi alsa, sen ne kadar uzakta olursan, o seni kulağına getirse, uzaktakini duyarsın. Rüzgar ne yapıyor? O rüzgar, Melik Cebbar, Yüce Rabbimize zikirleri ve istiğfarları taşıyor. E tabi Allah'ın rüzgara ihtiyacı var mı? Yok ama o rüzgar berekettir. Meleklere gidiyor, melekler şahitlik yapıyor, bütün uğradığı melekler onu yazıyor. Ve Mevla kabul buyuruyor. Ve قال Süfyan buyurdu ki izakan evvelu leyli gecenin başı olduğu zaman yani şimdi bu saat işte saat 12'lerde falan münadi münadim tahtil arşi arşın altından bir melek münadi sesleniyor elealiye kubil abidun abidler kalksın abid ne demek ibadete düşkün adamlar kalksın vakti geldi Fövkûmûnü hemen kalkıyorlar vusalluna kılıyorlar maşallah Allah dilediği kadar kılıyorlar mubarek bir saat, iki saat, üç saat kılanlar var. Efendi Hazretleri saatlerce kılar. Herkes kılar bitirir, şipşak. Öyle derse oturur, derste de dalar gider, uyanır bakar, efendini ayakta. Bir daha dalar yarım saat geçer, bir daha bakar, efendini ayakta. İki saat, üç saat. Kılar. Abidler. Gecenin tam yarısı olur. İşte şimdi bilmem, ikiler falan mı oluyor? Belki de. Elaliyekumul kanitûn kunut edenler, yani dua ehli onlar kalksın diye melek nidâne fevkûmûn onlar da kalkarlar ve yusallûle seher, sehere kadar seher vaktine kadar kılarlar seher vakti de yani imsa bir saat kala şimdiki dört, dört, dört buçuk gibi onlar da o zamana kadar kılarlar şimdi herkes demek otomatiğe bağlanmış öyle şu saatte bu saatte kalkarım kılıyorum diyorsun ama öyle değil işte manevi makamın neyse ona göre kaldırılıyorsun yani Fejda kani seher seher vakti oldu. İşte imsaha az kaldı. Münadi münadi, bir münadi seslen. Elâliye gumun müstagfirun. edenler kalksın. O saat tam istifâr vakti. Fe ve estagfirun. Onlar da kalkarlar. Estağfirullah elazîme'llezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Sübhânahû. Fe şâyin istifârlarla meşgul olurlar. Fejda vel el fecrû. E, fecir doğduğu zaman yani fecir dendiği zaman bu gün doğumu ha, imsak olduğu zamanı söylüyor. Güneş değil. Çok tehlikeli bir durumdayız. Hepten... اَلَالِيَكُمُ <gülüyor> الْغَافِلُونَ Gafiller kalksın. Gafiller kalksın. Bunlar kim biliyor musun? <gülüyor> Sabah namazda kalkanlar. Kalkmayanlar, onlara nida bile yok. Onlar nasıl kalkarsa kalksın. فَيْكُمُونَ <gülüyor> Gün doğduktan sonra yani güneş değil. Gece 5.20 geçti, imsak oldu. Ondan sonra kalktın sabah namazına. Sana ne diyorlar? Gafiller kalksın. Gece namazını kaçıran gafildir. Fequm onlar yataklarından kalkarlar. Kelme denişu rumun Mezarlarından kalkan ölüler gibi. Onlar mezardan kalkan ölü gibi gafil kalkarsa ya güneş doğduktan sonra zaten affedersin. Güneş doğanın dediler ki güneş doğdu adamın üstüne diyor Resulullah diyor ki bale şeytanu fi şeytan onun kulağına çişetti dedi bu hadis buharidir ha bu şeytan nasıl işer nasıl çiş eder adamın suratına nasıl gelir şehrlerine çok bakmadım biz çok teville kaçmayan taraftayız ama tevilde eden olabilir o hepten şeytan ona işemiş diyor üstüne ondan sonra o artık öğlene kadar açılamaz bir kahve kaç çay ne kadar lazım halbuki sabah namazına kalksaydı çok dinç be Güçlü olur. Zaten hadislerde diyor ki güneş doğduktan sonra kalkanlar akşama kadar habiten, nefsi keslen, ruhu pis ve akşama kadar tembel hiçbir hareketinde başarılı olamaz. Böyle. Yani iki saat istihara yapacak. Gideyim mi, geleyim mi adım atamaz yani. Ama sabah namazına kalkan adam hakikaten dinç oluyor. Bu denenmiş, tecrübeyle sabittir. O günündeki hareketler hep verimli olur. Ama tabii ki teheccüdü kaçıran da yani efendi hazretlerimizden de duydum ki, bütün meşayih, bütün evliyaullah ittifak ettiler. Teheccüd namazına kalkmayanın kalbi ölüdür. Yani tasavvuf manasında, tarikat manasında, hani Allah'a giden yolda ilerleme seyri sülük anlamında, hani manevi yollardaki akabeleri, tehlikeli geçitleri geçeyim anlamındaki gayretli olanlar, teheccüdü kaçırırlarsa... Kalpleri o gün ölü olduğunda ittifak vardır. O gün motoru çalıştıramazlar. Kalp harekete geçmez. Ama iki rekat teheccüde kalkmış olsa yine en azından abid, kanid, müstegfir gibi güzel medih sıfatlarından birine dahil ve nail olur. Öbür türlü gafil diyor. Allah'ım bizi gafillerden olmaktan muhafaza. Amin. Amener Resulü okumayı ihmal etmeyin. Tembel olduğunuzu biliyorum. Nereden? Milleti nasıl bilirsin demiş. Kendim gibi demiş. Tembel olduğunuzu biliyorum. Size de tembelliğin çarelerini öğretmeye lüzum yok. Siz benden ne biliyorsunuz. Ama size iki tane şey söyleyeyim. Teheccüd namazına kalkamayacağınızı anladıysanız, yok kalkacağım, numara yapma. Üç tane saat kurdum, sen onların hepsini kapatmayı becerirsin. Telefonun alarmlarını kapatmayı becerirsin. Voyanasını nasıl da kapatmışım hiç farkında değilim. Bir de sabah yalanları da becerirsin. Bunları konuşmayalım aramızda. Biz 40 kişiyiz demiş birbirini biliriz. Bu oyunlar nefis. Hepimizde neler etti bize. Bunları geçelim. tüd illa kalkın. Kalkamayacağınız şüpheniz var veya garantilemek için iki şey tavsiye ediyorum. Bunu da size babanız yapmaz. Bu hayrı da size babanız yapmaz. Men kare ayeteynim ne ahiri suretil bekaratı kefetâhu Bekara suresinin sonundaki iki ayeti okuyana o iki ayet her şeye kafi gelir. Şimdi bu hadisin şerhi iki türlü burada tam garanti vermiyorum. Çünkü ayette her şeye kafi gelir diyor. Hadiste ayette diyorum. Hadis şerifte bu hikayet kafi gelir. Ne demek kafi? Yeter kafi. Yalnız bazı şarihler, hadis-i şer edenler, o geceki böcek, akrep, vesaire afat, felaket, musibet, deprem yelsel onlara karşı korumaya yeterli olur demiş. Bazı hadis şarihleri, geçmiş büyük ulema, kece namazına bile kafi gelir demiş. Ama şimdi burada gece namazına kafi gelir, hadisin metninde yok, şerhte var. Şerhte de birkaç mana olunca bu ihtimale girer. Ama bu bir defa garanti olsun diye bunu bir defa mutlaka okuyun. Zaten Hz. Ali Efendimiz buyuruyor ki, aklı başında olup da o üç ayet koyuyor bir üstten, lillahi mafis semavattan geliyor, Bakara'nın sonundaki 3 ayeti okumadan yatan bir akıllı olabileceğini tahmin etmiyorum diyor. Hz. Ali'nin sözüdür. Onu mutlaka yapın. Hani amen yetsin, tamam iki. iki ayet. Esas şunda lafız salihtir, Hz. Osman Efendimiz'in rivatidir. İki rekat gece namazına niyet edin. Uyuyup uyanmazsan teheccüd namazı olmaz. Diyelim ki bir gece sabaha kadar ibadet ettin, teheccüd olmaz o. Ama teheccüd yerine ne olur? İmam-ı hiç teheccüd kılmadı mı o zaman? Sab yatsın abdestiyle sabah kıldı kırk sene. E teheccüd kılmasın, kılmamış olabilir. Teheccüd şart yok ki. Uyumayan da ne kılacak? Gece namazı kılacak. Uyu uyanırsa teheccüd olur. Uyumadan kılınanın adı ne olur? kıyam leyl gece namazı olur. Aynı fazileti var. Siz yatmadan evvel iki rekat kılın. Eğer hafızsanız veya ezberleyebilirseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Ali İmran Suresinin sonundan on ayet. Estağfirullah <Sessizlik> İnne fî halkı semavat vel azdan başlıyor. Tâvettekullâh lalekû tüflon Bir buçuk sayfadır Kur'an'da. Ezberleyebilirsiniz, hafız olmaya lüzum yok, bir buçuk sayfa. Altı yüz sayfayı ezberleyin demedik. Bu bir buçuk sayfayı eğer ezberleyebilirseniz, İnne fi halkı semavat'tan başlasanız, La yeğurrenneke'ye kadar, Feste sonunda, oraya kadar birinci rekat, La yeğurrenneke, yeğurrenneke tekallübüllezîneden aşağı ikinci rekat, böyle okursanız, bu, Hz. Osman Efendimiz, böyle kütübelevü kıyamü leyletin, bir gece yatsıdan, Akşamdan sabaha kadar ayakta namaz yazılır. E hocam ben bunları ezberlemem zor. O zaman gece namazına niyetle, bildiğiniz sureyle kılarsınız. Namazdan sonra Kur'an'ı açıp bu on ayeti mutlaka okuyun. E Kur'an okumayı da biliyorsunuz herhalde ya. Şimdi Kur'an okumayı da bilmeyene ben ne yapayım ya? Birine okut dinle o zaman ne yapayım ya? 10 ayeti mutlaka okursanız inşallah o gece kıyam sayılır. Tehcide de kalkmaya gayret edersiniz inşallah. Allah nefislerimizin tembellikleri izale eylesin. Amin. Amin. Bihurmet Tahaviyası. Evet. inşallah ilerki derste yine bu mevzuun devamı var. Şimdi o kadar uzatamayacağım. Subhan Allahü celle celalü <gülüyor> mursel Muhammed ve âli ve sahâbe ecmaîn Allahümme innene neselü'l cennete na'ûzü bike minen nâr Allahümme innene neselü'l bâki'el cennete na'ûzü min şehatike nâr Allahümme innene neselü'l cennete âmin fe mâ karra beylehüm kavlü amel na'ûzü bike minen nâr ve mâ karra beylehüm kavlü amel Allahümme innene neselü'l hayr mâ şeleke nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve min şerri Muhammed sallallahu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 Kberik ala seyidina Muhammedin Nebi'l-Nbi'l-Habibü'l-Ali'l-Qadri'l-Hübeyn'l-Cahih <excitedEt frost sprinkle> -ha, al ve ala alihi ve sahbi Amin Amin Kanser hastaları dua isteyen isimleri buraya yazılan kalbinizden dilek tuttuklarınız kanser hastaları ağır hastalar ya Rabbi acil şifalar halka ile bize dua ısmarlayanları biz de sana ısmarladık. İsimleri, halleri, hastalıkları hepsi sana ayandır. Ya Rabbelalem. Şu mübarek cemaat Cuma gecesi hürmetine Ya Rab. Acil şifalar ifsan eyle, devalar ikram ile. Eceli gelenlere iman selameti nasuhu veyle. Ustu katime nasuhu Allah'ım bizlere de Ya Rab. Hastalık verme Ya Rab. Afiyet ver Ya Rab. Dünyada, ahirette en büyük istenecek şey. Ya Rab'la afiyet istiyoruz. Dinimizde, dünyamızda. Ehlimizde, malımızda. Bütün cemaatlerimizde, sahip olduklarımızda, her şeyde senden afiyet istiyoruz. Sen bize afiyetler lütfeyle ya Rabbi. Amin. Dua içi şifa afiyetler ikram eyle ya Borçlara edalar ihsan eyle ya Rabbi. Bize boş vakitler, ibadet için ayır ya Rabbi. Amin. İbadete, ilme, okumaya, amele, davet ve tebliğ için e, bulacağımız bereketli vakitler bize nasip eyle ya Rabbi. Ya lüzumsuz meşguliyet bizi meşgul edenlerden bizi muhafaza eyle ya Amin. Ya Rabbi bize ailelerimizi yâre eyle Ya Rabbi çoluk çocuklarımız sâlihin sâlihatıyla hâkır. Ya Rabbi ne kayılı mura'dı olanlar varsa Yani Allah ehl sünneti hâlâsâ ile. darda kalanlara yetiş ya Rabbi. Hapistekileri hâlâsâ eyle, esirleri hâlâsâ eyle ya Rabbi. ehl sünneti azîz ile. ehl-i ile ya Rabbi. Ya Rabbi gözden, nazardan, şerlerden, büyülerden, sihirlerden, her türlü eşsarın şerlerinden bizi muhafazâ Ya Rabbi i bize de geldiler sağ olsunlar Nurşen'den geldiler Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin cübbesinden bir parça getirmişler Ya Rabbi sen bize bereketli eyle mübarek eyle Ya Rabbi getiren kardeşlerimize dünya ahiretlerine mamur eyle aziz eyle Ya Rabbi oradaki bütün sadata, seyitlere de bütün medreselere de yardım eyle Ya Rabbi doğuyu bir an evvel kalkındır Ya Rabbi ilimle medreselerle doldur taşır Ya Rabbi ulema evliya rahat İslam'ı çok güzel serbest yaşasınlar Ya Rabbi teröristlerin eşkıyanın şerlerini kaldır ya rabbi Ahim. fazlu keremine ya rabbel alemin hep bütün vefat eden ruhları için buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem hamd abduhu ve ya rabbi bir şahadet göklerden yerlerden avur şu kadar cemaatin okuduğu şahadetler hepsine yeter artar civarlarındaki kabir komşularına bile dağıtırlar hepsine bu rahmetleri isal eyle Ahim. nurdan tabaklarla vasıl eyle Kabullen Nuh ile Azapları olan varsa şu cemaat ümmetine defora hizalel, <gülüyor> kabir istirahatleni yemem feyemem müddadel. <gülüyor> amin amin bu kürmet ve yasid. Ruhları için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi'l alamin. Alrahmanirrahim. Malik yemid